Çok kıymetli bir alan. Ee, hukukta öğrencilerimizin ilk sordukları soru, Hocam biz ne olmalıyız sorusu oluyor. Sizce en iyi meslek hangisidir sorusu oluyor. Bu öncelikle eleştiriye açık bir soru. Şöyle ki, şimdi Çok bir şey. Neyin olması gerektiği, en iyinin ne olduğu diye bir soru, bir cevap söz konusu değil. Önemli olan bizim kendimizi tanımamız. Çünkü bunu çok samimi bir şekilde ifade ediyorum. Hukukta her e, kariyer alanı, her meslek kendi içinde çok kıymetli. Bana göre hiçbiri diğerinden üstün değil. Şimdi e, böyle bir üstünlük sıralaması yokken, öğrencilerimizin ön yargıyla hareket ederek ya da yeni mezunlarımızın ön yargıyla hareket ederek Sanki biri diğerinden üstünmüş gibi. İşte savcı olursam çok forstu olurum. İşte avukat olursam ooo <gülüyor> paraya para demem. Akademisyen olursam öğrencileri öttürürüm. Böyle bir <gülüyor> dünya yok. Evet, neyin olması gerektiği, neyin e, doğru olduğu diye bir cevap söz konusu değil. Önemli olan sizin evet, neyden keyif alacağınız. Bak bu çok önemli. Neden? Hayır. Çünkü hukuk mezunu olabilirsin Furkan. Ama mezun olduğunda şayet sen mesela toprağı, ağacı, bitkiyi seviyorsan kesinlikle diplomalı bir çiftçi olmalısın. Eğer mesela hayvanlarla haşır neşir oluyorsan onlarla vakit geçireceğin bir alan seçmelisin. Yani önemli olan bizim sevdiğimiz, mutlu olacağımız alanda çalışmak. Mesela sürekli kendini geliştirmekten keyif alıyorsan, Yabancı dili açıksan, yurt dışı seyahatlerine, araştırmalara, sempozyumlara bu şekilde faaliyetlere açıksan akademisyenliği düşünebilirsin. Elbette ben burada şimdi kariyerden konuşurken bir akademisyen gözüyle olaya yaklaşacağım. Yani kesinlikle burada evet. ya e, avukat açısından ya da işte hakim savcı açısından değerlendirmem doğru olmayacaktır. Ben elimden geldiğince kendi perspektifimden olayı aktarmaya çalışacağım. Önemli olan burada sizin keyif alacağınız işi yapmak. Yani genelde bazı öğrencilerimize şu düşünce oluyor: İşte akademisyen olayım, doktor unvanını alayım ya da doçent unvanını alayım sonra bir alanda kariyer yapmış bir akademisyen olarak bir avukatlık bürosu açayım. Oh, paraya para demeyeyim ya da ya ben okumaktan... Böyle sorular geldi hocam. Böyle evet. sorular geldi. Avukat avukat olayım hem e, akademik kariyer yapayım mı? İşte staj yaparken, e, avukatlık stajı yaparken e, evet. acaba yüksek lisans yapabilir miyim? Böyle sorular geldi. Buna da bir cevap oldu sanıyorum. <gülüyor> evet. Ee, ya da e, işte mesela avukat olayım ben artık bir daha işte akademik kariyerde olduğu gibi kitap yüzü görmeyeyim. Ya da efendim işte savcı olayım. Mesela babam emekli polisti. Babam savcıların ailelerinin birbiri bekliyor. Öyle mi? Aynı şeyleri ben. Genelde de. evet. Genelde e, polis ailelerinde mesela savcı savcılığa karşı da ayrı bir ilgi olur. Ee, babam bir de adliyede çalışıyordu benim. Şu an e, tatil vesilesiyle de eve geldim. E, çok ciddi bir e, savcı olmam yönünde bir baskı <gülüyor> evde yaşıyorum. Ben de bunun bir yol olduğunu söylüyorum. Yani yolun sonunda yer yani fakülte hayat 4 senelik bir tamamen bir yol. Ee, şey de söylüyorum hatta. Kendi hikayemizi yazıyoruz. İşte e, bu hikayenin bu yolun sonunda ne olacağını ben de bilemiyorum. E, en başta söylediği şeyler çok farklı olabiliyor yolun sonunda. E, ben de ve galiba bütün fakültedeki arkadaşlar merakla e, bekliyorlardır. Hiçbir şeyin kesinliği yok yani aslında. Virüs de bunu evet. öğretti en öncesi size. Kesinlikle. Şimdi elbette tecrübe çok kıymetli. Evet. Büyüklerimizin, ailemizin, hocalarımızın söylediği şeyleri hep yaşıyoruz. Dolayısıyla ailelerimizin ne dediği bizim için çok kıymetli. Bu konuda hiç tereddütüm yok. Ancak bana gelip de bir öğrenci şunu dediğinde, hocam benim ailem hakim olmam istiyor. Çok güzel diyorum. İlk söyleyeceğim şey ne olursan ol, hakim olmuyorsun. Çünkü <gülüyor> Ailen, ailen o meslekle evlenmeyecek. Bir iş, bir eş seçimi. İkisi çok kıymetli. Ömür boyu kol kola gidecektiniz. Dolayısıyla... Hocam. Sesiniz gelmiyor hocam ama şu an. Görüntünüz de gitti bende. Hocam son cümlenizi yeniden alabilir miyiz? Bir sesiniz gitti sanırım. Evet. Önemli olan ailenin ne dediği değil sonuç itibariyle senin ne istediği. İki, şimdi e, birazdan bahsettiğin soruları da geliriz. İşte <gülüyor> hangi mesleği yapalım diye e, öğrencilerimiz bir rasyonel değerlendirme yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi istediğin meslek en önemlisi olduğu için böyle bir rasyonel, bunun bir matematiği yoktur. X ekseni, Y ekseni. Ben şu meslekte ilerlersem düz düz doz doğru bir doğruyla ile ilerlerim. Böyle bir hesaplama yoktur. Önemli olan hı hı. E, hangi hangi gömleğin senin üzerine oturacağıdır. Bunu iyi bir şekilde belirlemek, buna göre hareket etmek lazım. Yani şayet akademisyenlik çok ilgini çekebilir. Sana göre çok e, havalı olabilir. Savcılık çok havalı olabilir. Avukatlık çok kıymetli olabilir. Ama eğer sen o alanda Arzu ettiğin performansı sergileyemeyeceksen buradan uzak durman lazım. Şunu demek istiyorum. Bizim önce kendimizi tanımamız lazım. Bizler tamam Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayız. Eyvallah. Ama nesil olarak, en başta kendi nefsime söylüyorum. Nesil olarak çok hazırcı büyüdük. El bebek, gül bebek büyüdük. Dolayısıyla tamam hepimizin pek çok sıkıntısı oldu. Ona hiç itirazım yok ama e, yani pek çok şeyi rahatça elde ettik. Bak işte ilk virüs e, durumunda da hepimiz far görmüş kedi gibi kaldık. Dolayısıyla e, burada burada önemli olan e, hangi meslekte başarılı olacağın, hangi meslekte keyif alacağındır. Hukukta, kariyerde bir mesleğin diğerine üstünlüğü diye bir şey söz konusu değildir. Yani ha. havalı olmasın, doğru meslek olduğuna anlamına gelmiyor. Ne havalı olması, ne az çalışılması. Çünkü şöyle de bir anlayış var. Akademisyen olursam deli gibi çalışacağım. Gece gündüz çalışacağım. Diğer mesleklerde hiç çalışmayacağım. Benim çok kıymetli hakim, savcı, avukat arkadaşlarım var. Pazarları dahi, e, geceleri dahi e, bürolarında, adliyelerde sabahlıyorlar. Yani hani bir meslek tercihi yaparken ya bunda, Efendim işte çok çalışma var, bunda az çalışma var. Bunda çok para var, bunda az para var. İşte akademisyen olursan çok çalışırsın. Şunu söyleyeceğim, hukukta her meslek kıymetlidir. Ama her kulvarda en az bir 5 yıl emeklemen, emek harcaman gerekir. Şu anda genç mezunlar, yeni mezun arkadaşlarımız bu dediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Hakimizin, Eski öğrencileriniz, mezunlar, dörtler, üçler, ağırlık bir ve ikiler de izliyorlar. Evet, sağ olsunlar. Dolayısıyla şimdi mezun olan arkadaşlarda da, onlarla da konuşmuştuk daha önceden. Bir, bir alan seçerken, bir mesleği seçerken, mesleğin artılarıyla, eksileriyle değil. Önce senin kendini tanıman, kendi içinde bir yolculuğa çıkman lazım. Ben burada böyle... Bireysel gelişimci gibi konuşmak istemiyorum. Niyetim bu mesajı vermek değil. Niyetim Furkan önce hı hı. Furkan önce kendini tanıyacak. Furkan neden sorusuyla ilgileniyorsa, hı hı. araştırmadan keyif alıyorsa, çok kültürüle ya da farklı dillere, farklı bilim dallarına, yeniliklere, yeni bilgilere açıksa, Furkan'ın ilerlemesi gereken alan akademisyenliktir. Hı hı. Eğer Furkan Müvekkilin meselelerini çözmekten mutlu oluyorsa, davaları bir satranç tahtası gibi görüyorsa ve bu satranç tahtasında müvekili lehine doğru hamlelerle bir e, alan kazanmaktan e, ya da onun hakkını koparmaktan mutlu oluyorsa Furkan'ın seçeceği meslek avukatlık olmalıdır. Para getirsin getirmesin, efendim avukat enflasyonu olsun, akademisyen enflasyonu olsun olmasın. Hukukta şu anda artık fakülte sayısını ben bilmiyorum. Hukukta ne kadar çok fakülte olursa olsun, ne kadar çok mezun olursa olsun Selçuk Hukuk gibi Türkiye'nin yüzde %1'lik diliminde öğrenci alan bilhassa bu gibi fakültelerde Başarıyı yakalama şansı bütün öğrencilerim vardır. Yeter ki inansınlar, yetersi, yeter ki çalışsınlar. Bu sadece inanmakla alakalı bir durum değil. Yani ben inandım, meditasyon yaptım, gaza geldim, gaza geldim. Çıktım meydana ama bilgi olarak bomboşum. Hiçbir işime yaramaz. Kesinlikle kesinlikle evet. e, bana sorduklarında hocam diyorlar ne yapmalıyız? Bakıyorum diyorum bir, bir saniye. Ben kahin değilim. E, en doğrusunu seni tam tanımıyorsam söyleyemem. Ama şapkadan tavşan, tavşan çıkarmamı bekleme. Ama sana ne yapman gerektiğini söyleyebilirim. Çok basit, çok sade diyorum. Önce bir, öğrenciyken henüz bir meslek seçmemiş olabilirsin. Bunun bir en ufak bir dezavantajı yok. Yani biz de gel yaşadık. Mezun olduktan sonra da yaşadık. Bunlar çok normaldir. Önemli olan senin Öğrenciyken heybene ne koyduğundur. Eğer sen öğrenciyken hakkını vermişsen amaç hasıl olmuştur. Hocam diyorlar öğrenciyken ne yapalım? İşte hukuk akademi topluluğuna mı girelim? Şunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Bakın diyorum. Burada önemli olan sizin Hukuk akademisine girebilirler hocam benim tavsiyem. <gülüyor> Kesinlikle. Burada bir gelişim sürecinde olduğunu unutmama bu gelişim sürecinde kendine Yeni donanımlar eklemen. Artık hmm. bir dil, bir e, ilave bir e, avantaj sağlamıyor. Ya da işte bilgisayarla olan haşır neşirliğin tek başına bir avantaj getirmiyor. Yüksek lisans, hmm. doktora dahi artık e, maalesef e, artık tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan Peki, bu, bunun... Peybe'yi nasıl olduracağız? Dil ha. yeterli olmuyor. Diploma evet. yeterli değil. Nasıl olduracağız Peybe'yi? O, da, o zaman kapatıp gidelim diyorsun. <gülüyor> Yok öyle demiyorum hocam. Estağfurullah. Şimdi öncelikle öğrencilerimizin temel hatalarından biri bu tarz sohbetlerimizden sonra gaza geliyorlar. Tamam diyorlar. O gaz onlara <gülüyor> bir hafta, iki hafta yetiyor. Fakat sonrasında gazın etkisi geçmeye başlıyor. Bu yanlışa düşmeyerek Düzenli bir şekilde ders çalışacaksınız. Bak ne kadar sıkıcı bir, bir şeyden bahsediyorum. Yani burada çocuklar oturdular 8'de. Merakla bizi dinliyorlar. Ben diyorum ki oturun ders çalışın. Ne kadar Düzenli sıkıcı bir şey. bilgi. Ama e, bu, bu dediğim tavsiyeye uyan arkadaşlarıma ben has zaten teşekkür etmek istiyorum. Borçlar genelde de ya da diğer derslerinde de görüyorum. Diyorum ki farklı ekollerden takip edin. Hakikaten dediğim gibi bir Ankara ekolünden, bir İstanbul ekolünden farklı ekollerden kitap ta takip eden arkadaşlarımız oluyor. Bak çok samimi söylüyorum hayatta başarı rastlantısal bir şey değildir. Bu <gülüyor> gibi öğrenciler ileride hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar. Tabi hayatın ne getireceğini bilemeyiz ama kuvvetle <gülüyor> muhtemel başarılı olurlar. Eğer Furkan her gün 10 saat çalışırsa Mehmet her gün 2 saat çalışırsa Mehmet ne kadar zekiyim diye dolaşırsa dolaşsın başarısız olacaktır. Şimdi Fikret Hoca Allah uzun ömür versin 85 yaşında hala günde 10 saat çalışıyor. Bizim hayatlarımız Fikret Hoca olmak ama hayatlarımız günde 2 saat çalışmak, kafelerde takılmak, efendim işte Nottan okuyup ya hoca da kolay sorsun, şeker hocadır bir krallık yapar, geçeriz diye olaya bakıyoruz. Halbuki tamam bir sınavı atladık diyelim, bütün hukuk sınavlarını atladık diyelim. Hayat sınavında yarın müvekkil karşımıza geldiğinde o problemleri bir şekilde ötelemiş olmak o kar topunun bizim önümüze gelmeyeceği anlamını taşımıyor ki. Dolayısıyla öğrenciyken e, sihirbazlık yapmanıza gerek yok. En temelde yapacağınız iş öğrenciliktir. Şundan dolayı söylüyorum Furkan bunu özellikle bu, bu kısmı e, sakin geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela bazen arkadaşlar soruyorlar hocam işte e, bir yandan büroda çalışıyorum bir yandan evet. gelebildiğim kadarıyla derslere gelmeye çalışıyorum. Yanlış. Bence yanlış. Hı. Neden? Kesinlikle ve kesinlikle mesleği tanımak adına mezun olmadan önce Yaz aylarında tek kalmadan yaz aylarını dolu dolu geçirsinler bürolarda. Fiilen bir nevi stajlıyorsunlar, korkutursunlar, adliyet oturuyorsunlar. 1. sınıflar iki bütün sınıflar için mi söylüyorsunuz bunu yoksa sadece 3 ve 4'ler için mi söylüyorsunuz acaba? Bana çok fazla işte yahu yazlarını e, yatarak geçirebilirsin işte 4'te belki çalış. Ne kadar bilgim var ki falan demişlerdi. O yüzden soruyorum. Ne demişlerdi? Ee, yani henüz 1. sınıf ve 2. sınıf olanlar e, bir olayda çalışmasının çok mantıklı olmadığını söylemişlerdi. Siz bunu bütün sınıflar için mi söylüyorsunuz? Yani 1, 2, 3 ve 4'lerin hepsi yaz aylarında çalışmalı mı? Şöyle, 1. E, sınıfı bitirdik. Hemen 4 sene böyle şey, sanayide çalışan çırak gibi her her yaz e, staja koşturalım demiyorum. Ama şimdi birdeki öğrencinin çalışmaması için ne sebep var? Şundan dolayı söylüyorum. Ben 3'ten 4'e geçerken bir büroda e, çalışmıştım. E, Avukat Yusuf Yaylacı'nın Söke'de bir bürosuydu. E, bu hmm. buradan Söke'de selam söyleyelim. Benim Söke hassasiyetimi bilenler bilir. Söke'ye de selam hey, gönderelim. Selam. Şimdi e, icra iflas dersini görmediğimiz için e, ciddi eksiklerim vardı. Dolayısıyla dosya hmm. dosya noktasında yardımcı pek yardımcı olduğunu söyleyemem ama Bizim e, ku, Kur'an'ımız ne diyor? İkra diyor. İkra derken ümmi bir peygambere oku derken e, kitap okumasını mı istiyor? Hayatı okumasını, gözlemlemesini istiyor. Hukuk öğrencilerinin de yapması gereken bu. Birinci yani, sınıftan iki sınıfa geçerken ben hep şunu diyorum. Mezun olmadan önce bir hafta bile olsa bir büroda bulunun. Adliye tozu, hı. icra dairesi tozu, hakimle muhatap olma, avukatla muhatap olma, Bunlarla haşir nesil olun. Çünkü Önce tüyadırız okumalıyız. Bu... Sen. Değil mi hocam? Bak bunlar çok genel. E, hepinizin bildiği şeyler ama genelde Hı -hı. yapılmayan şeyler. Çünkü e, mesela şundan dolayı diyorum. Ders dönemi ders döneminde staj yapan zehir gibi arkadaşlarım vardı. Hı -hı. Fakat akademik başarılarının e, yeterli düzeyde olduğunu Düşünmemişimdir. Ama ders dönemi evet. adeta ön sıraları parselleyen arkadaşlarım şu anda kariyerlerinde hep güzel noktalara doğru seyrediyorlar. Dolayısıyla öğrenciyken ders döneminde bunu kaçırmamak lazım. Yazları ise yatay yata geçirmeye hiç gerek yok. O bilgilerin körelmesine hiç gerek yok. Çünkü bu sefer 4. sınıftan mezun olduğumuzda sudan çıkmış balığa e, dönüyoruz. Evet, evet. Yani şimdi Dördüncü e, Buyur. E, hocam isterseniz ben de bir şey eklemek isterim. Şöyle e, bu dedikleriniz çok kıymetli ve elbette hak veriyorum. Bir de bir şey daha eksik sanki. Şimdi 21. yüzyılın e, önemli becerileri var. Aslında sadece e, hukuk için geçerli değil bu ama en önce hukukçunun olması gereken bazı beceriler var. Sosyal beceriler deniyor. Sosyal yetenekler. Risk yönetme, kriz çözme, e, ikna kabiliyeti, e, mobilya karşı ne yapacaksın, e, Hitabet, diksiyon, bütün bütün bunlar aslında iş hayatında, bütün hayat, yani sosyal çevrede, özel hayatta her şeyde çok etkili ve önemli şeyler diye düşünüyorum. Bunları da geliştirmek çok kıymetli bana göre. Bizde topluluğumuzun başlarından bir tanesi de bu. Gelecekte hukukçu olan bireylerin, olacak olan bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik. Siz de katılır mısınız buna bilmiyorum ama. Hele ki diyorsun hukuk akademide geliştirirlerse ballı börek olur. İnşallah. <gülüyor> Bak nasıl pasatıyor Kerata. Şimdi Turkan oraya oraya geleceğim. Hiç hiç şüphen olmasın oraya geleceğim. Önce önce yalnız temeli sağlam atmamız lazım. O üst kat. Önce bir zemini sağlam kurtalım. Çünkü evet, evet. bu bu konuttuğumuz atlandıktan sonra sosyal aktiviteleri için sosyal boyutuna Hı -hı. geçecek olursak çok çok ciddi bir sıkıntı doğar. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden o yüzden bu e Akademik altyapının sağlam olmasına tekrar vurgu yapmak istiyorum. Neden? Çünkü Furkan 3 aşağı 5 yukarı senin IQ'nla benim IQ'm bir puan aşağı yukarı aynıdır. Önemli olan aramızda farkı Hı -hı. ortaya koyan şey hangimizin Hı -hı. ne kadar çalıştığı, hangimizin doğru çalıştığıdır. Şimdi her sene hukuk fakültesinden binlerce mezun veriyoruz. Bu kadar Hı -hı. mezunun arasından sen nasıl sıyrılacaksın? Ben müvekkilken sana dosyamı Aynen. neden vereceğim? Benim 149 sana 149 bin avukat vermiş şu anda mesela. Ne kadar? 100... 149 bin olduğunu duymuştum ama son sayını bilmiyorum. 150 bin avukat. Ben, ben dosyamı sana neden vereceğim? İşte bu senin altyapın benim için en e, birincil önceliktedir. Dolayısıyla senin donanımın ne kadar iyi elbette e, davaları kazanman işte. Dikkata alınman daha da e, mümkün olacaktır. Dolayısıyla temeli sağlam atmamız lazım. Şimdi gelelim için diğer boyutuna. Tekrar söylüyorum, bak Furkan, 10 e, saat sen çalışırken, sen fikre teren ol olma hayali kurarken, ben iki saat çalışarak aynı hayali kuracak olursam, evet. birimizden bir kesin çuvallayacak. Seni bilmem ama ben kesin çuvallayacağım. Dolayısıyla Hayallerimizle hayatlarımızın örtüşmesi lazım. Ya inandığımız gibi yaşayacağız ya da yaşadığımız gibi inanmaya doğru yuvarlanıp gideceğiz. Neden diyorum? Şimdi şunu demek istemiyorum. Mehmet Hoca işte çalışır, gayret eder. Dolayısıyla herkese gayret etmesini tavsiye ediyor. Hayır. Az önce de söylediğim gibi önemli olan ilgilerinize göre yön almanız. İlginize göre yön alırken ben akademik çalışmalara değer vererek yön alırım. Sen daha Hı -hı. farklı bir şekilde seyredersin. Burada önemli olan, e, aramızdaki farkı ortaya koyacak olan şey e, elbette en başta ne kadar çok çalıştığımızdır. Ya da çalışmamızı Hı -hı. nasıl randımanlık kullandığımızdır. Bütün okusun fakültesinden dur, bütün dur. söylüyorsunuz değil mi hocam? Bütün meslekler için. Sadece kültürenlik için değil yani. Hepsin her meslek için. Meslekte. Avukatlıkta da hakimlikte de şimdi hı hı. şöyle düşün avukatsın adeta ne olur gibi sabah 8 akşam 5 işimi yaparım hı. mesela artık büroda çalışan e, avukat e, grubu daha da genişledi bir büroda çalışıyorsun ya ben maaşımı alıyorum ben maaşımı alırım arkadaş patron bana ne kadar mesai koydu sabah 9 hı. akşam 5 şu dosyaları da takip et. Benim için yeter dedi. Ben şimdi bunları yapıp kenara çekilecek olursam hiçbir zaman hukukçu olamam. Hukuk nosyonundan bahsedemem. Belki nosyonundan hukuk nosyonundan bahsederim ama buna nosyon diyemeyiz. Dolayısıyla hangi mesleği yaparsak yapalım gerçekçi olacağız. Hepimiz mezun olduğumuzda işte en iyi akademisyen en zengin avukat Yargıtay Başkanı, hepimiz bu hayallerdeyiz. Bunların olmaması için hiçbir sebep yok. Ancak bunların olması için de hepimizin emin adımlarla çalışması lazım. Eğer çalışırken ya da hukukla evlenirken bir sorun yaşarsak iptal istemez bu, bu kariyerimize de yansıyacaktır. Dolayısıyla bu kısım önemli. Gelelim diğer boyutuna. Şimdi hukuk sosyal bir bilim. Ben tamam bir çalışkan bir öğrenciydim, halen daha da üretmeye çalışmaya naçizane gayret ediyorum ama hukukun sadece bir hukuk, hukukun sadece hukuktan ibaret olmadığını biliyorum. Hukuk sosyal bir bilim olduğu için bütün alanlarla ilgili bir disiplin, dolayısıyla böyle tatlı su balığı gibi okula gidip gelemezsin. İna o zaman bir topluluk... anlam olmuyor zaten sanki. Yani okula gidip gelmenin, sadece okula gidip gelmekten bahsediyorum. Üniversite okumakla pek bir alakası yok yani. Ne farkı kalıyor e, orta öğretimden? Yani. Kesinlikle öyle. Şimdi e, fakültede okurken e, olabildiğince topluluklarda aktiftim, Sosyal faaliyetlerde e, olabildiğince e, faaldim. Hatta bir e, bir radyo konserinde de sunuculuk yapmışlığım vardır. şimdi bu bu bu faaliyetlere zaman ayırmak da pek hala mümkün. Şimdi bu bu faaliyetlere zaman <gülüyor> ayırırken hiçbir şeyden geri kalmış olmuyorsun. Ancak ikisini çok herhalde. Için, eğer sen Tatlı Su balığı gibi ilerleyecek olursan ben hiçbir şeyden evet. okumayım. Dersime gireyim, anlatsınlar ha ha ha diyeyim, çıkayım. Bu modda olursan, ister istemez evet. hani yedisinde neyse yetmişinde odur diyoruz ya. ister istemez evet. senin o yolun, o güzergahın o şekilde devam edecektir. Dolayısıyla hep şunu diyorum, ortalama dört sıfır sıfır üzerinden sekiz sıfır sıfır olmasın. Dört sıfır sıfır ortalama yapmayın. Ortalamanız üç evet. olsun, üç yetmiş beş olsun, üç yirmi beş olsun ama dolu dolu bir dört yıl beş Evet hocam yeniden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada hiçbir yere ayrılmamışlar. Sayımız gayet iyi. Sorular da var bekleyen. Evet. Onu unutmayalım. Evet. Şimdi dolayısıyla mesela müzik yeteneği olan bir arkadaşın kesinlikle bunu köreltmemesi lazım. Tam aksine canlı tutması. Daha da hı hı. E, geliştirmesi lazım. Tiyatroya hı. ilgisi olan arkadaşın mutlaka bunun üzerine düşmesi lazım. Hı. Memleket meselelerine hassasiyet olan arkadaşın bu meselelere eğilmesi lazım. Yani Üniversite evet. aslında olgunlaşmanın bir parçasıdır. Yani hı hı. sen bu aşamada sadece derslerle yetinemezsin. Bu bir topluluk faaliyeti olur. Hı hı. Diğer her türlü çalışma olabilir. Dolayısıyla öğrenciliği bir bir bir kıymet olarak bir hayatın lütfu olarak görerek dolu dolu yaşamak lazım. Mesela hı hı. öğrenciyken bu biraz canını sıkacaktır arkadaşların ama öğrenciyken bulduğunuz imkanları rahatlığı özgürlüğü e, en azından şimdiki hayatınıza kadar bulamadınız dolayısıyla hı hı. dolayısıyla e, haliyle yani bu bu e, bu şekilde bir saniye Heh. ben de iyi gözüküyorum umarım. <gülüyor> Bu imkanları bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada önemli olan dolu dolu geçirmek. Ha, sadece bununla bitiyor mu? Kesinlikle bitmiyor. Şimdi gelelim mezuniyet sonrasına. Şimdi 4 seneyi bitirdik. İnşallah bütün öğrencilerimiz vaktinde bitirirler, mezun olurlar. Bugün teknik konuları, teknik konuları konuşmak niyetinde değiliz. Bugün esas itibariyle bir, bir sohbet havasında geçsin diye arzu ettik. Zaten Aynen. yeterince gerildik. Hepimiz dağıldık. Hı hı. Hepimiz ne olacak kaygısına girdik. Bunları konuşalım istiyoruz. Hı hı. Gelelim mezuniyet sonrasına. Şimdi elbette mesleklerden de olabildiğince bahsederiz ama mesela dil konusuna değinecek olursak. Hocam diyorlar ben dil öğrenmeli miyim? İşte ben avukat olmayı düşünüyorum. Yine de dil öğrenmeli miyim? Ya da ben akademisyen olacağım. Hangi dili öğrenmeliyim? Bakın arkadaşlar, artık dil öğrenmek bir meziyet değil, bir bir ampolet değil. Artık dil bir zorunluluk. Hatta bizim ülkemizde hani sorduğun zaman herkes "İngilizceyi biliyor musun?" dediğinde "Tabii ki biliyorum." der ya. Böyle bir dünya yok. Artık gerçekten dilinizin bu herhalde. İngilizceyi zaten öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir durum var. Kesinlikle. İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Hı hı. İlaveten hukuk İngilizcenizi geliştirecek sertifika e, kurslarına devam etmeniz gerekiyor. Sözleşme, bir İngilizce sözleşme nasıl hazırlanır buna hazırlıklı olmanız lazım. Çünkü bu korona sürecinden sonrasında hı hı. Ve pek çok uluslararası ihtilafla karşılaşacağız. Bu, bu alanda e, uluslararası problemleri çözebilecek hukukçulara ihtiyacınız var. Ve bunu çözebilmek için de işte burada işte size sorumluluk düşüyor. Bunu, bunu nasıl sağlayacağız? Sadece Türk hukukunu bilerek, sadece İngilizceye e, hakim olarak elbette bu mümkün olmaz. Sadece bir dilde yeterli olmaz. Hocam bununla ilgili bir ee, soru soru geçebilirim. Buyur. Yurt dışında e, burs alarak yüksek lisans yapmak mümkün mü? Nasıl bir yol izlenmeli? E, sorumuz budur hocam. Yurt, dışı, yurt, dışı, yurt dışından burs derken... Yani şöyle bazı bazı üniversitelere başvuru yapılıyormuş. ya yani gelen soru bu şekilde kabul alındığı takdirde o üniversite burs veriyor ve yüksek lisansınızı yurt dışında yapabiliyorsunuz. Böyle bir bilgi. Bu bu kesinlikle kesinlikle mümkün. Şimdi nasıl bir yol izlemeli? Birazdan bu, ha, birazdan bu meselelere de geliriz. Ama önce şu dil istersen dil konusundan Hı -hı. devam edelim. Hı -hı. Burada benim temel iki tavsiyem var. Bir Artık bir, dil bir meziyet olmadığı için senin e, hukuk İngilizcesine hakim bir şekilde İngilizceyi öğrenmen lazım. Sadece geçmek bir YDS puanı almak falan değil. İngilizceyi hakkıyla öğrenmen lazım. Uluslararası alanda, uluslararası ticarette egemen dil İngilizce olduğu için İngilizceden bahsediyorum. Aynen. Ya da mesela e, Almanya'daki... Türk vatandaşlarımızla ilişkilerin kuvvetliyse Almanca'nı geliştirmen lazım. Ya da öncelik ana İngilizce. ülkeleriyle yer. nasıl? Ama öncelik İngilizce mi? Şöyle genelde öğrencilerimizin çoğu İngilizce altyapısına sahip olduğu için Hı -hı. dereyi geçerken at değiştirmeye gerek yok. O yüzden diyorum hani eğer evet. İngilizce altyapınız varsa ya da hangi dilde altyapınız varsa onu Hı -hı. önce sağlamlaştırmak Mevziyi güçlendirmek lazım. Ben kendi yaptığımdan hareketle bunu söylüyorum. Şöyle ki yani. e, Anadolu Lisesi çıkışlı olduğum için hazırlık sınıfı okuduğum için yani. İngilizce problemini aslında ben lisans eğitiminden önce halletmiştim. Lisans <gülüyor> eğitiminde dil puanı almıştım. Bu da önemli ikinci ayağımızı oluşturuyor. Öğrencilerimiz diyorlar ki hocam ben Konya'da kadın anında avukatlık yapacağım. Ben işte hiç İngilizce puanıyla ilgili bir yere girmeyeceğim. Ya girmeyebilirsin. Ama hayatın ne getireceğini bak bu ile da gördük. Hı hı. Ne getireceğini bilemezsin. Dolayısıyla evet, evet. bu konuda bu kadar iddialı konuşmak yerine gel sen hazırlık yap. Elinde ne kadar çok kağıt olursa ne kadar çok kart olursa hı hı. yarın bir gün ona göre farklı alternatiflerle oyun kurma şansın olur. Ama sen sadece hukuk diplomasına sahip olursan hı hı. ehadiyle Bununla yetinmek zorunda kalırsın. Dolayısıyla hem İngilizceyi bir hukuk İngilizcesi düzeyinde iyi öğrenmeliler hem de bir dil puanı almaları lazım. KPDS olur, YDS olur, TOEFL olur. Neden diyorum? Mesela Selçuk Üniversitesi yüksek lisansta dil dil puanı aramıyor. Elbette öğrencilerimizin hatta diğer öğrencilerin Selçuk Üniversitesi'nin yüksek lisansını, doktorasını tercih etmesinden biz memnuniyet duyuyoruz ama başka bir üniversiteye ya da yurt dışındaki bir üniversiteye gitmeyi düşündüğümüz takdirde hı hı. dil puanına ihtiyaç duyacağız. O yüzden mezunu olmadan önce dil puanını cebimize koymamız lazım. Hı hı. İki, e, iyi bir hukuk yabancı diline sahip olmamız lazım. Hı hı. Bu genelde İngilizce diye İngilizce üzerinden gidiyorum. Yoksa mesela Rusya ile ilişkileri kuvvetli olan bir büroda çalışan bir arkadaş Rusçasını da geliştirebilir ya da hı hı. Işte, Türkiye Cumhuriyetlerden olan bir e, yabancı ürünlü öğrencimiz varsa Rusçası sayesinde de hukukta elbette e, ilerleme kaydedebilir. Biz İngilizceyi bir örnek olarak değerlendiriyoruz. Esas egemen dili olduğu için bundan bahsediyoruz. Bu işin e, önemli kısımlarından biri. Diğeri şimdi gelelim mezuniyet sonrasına. Mezun olduk kepleri havaya attık bir güzel verdiler coşkuyu verdiler müziği hopladık zıpladık sonra? arkadaşlarımızla sarıldık kucaklaştık sonra bir durduk iyi de aga ben ne olacağım <gülüyor> şimdi bu soruyla baş başa kaldığımızda fikrimizin olması lazım. Hmm. Öğrenciyken de bu soruyla boğuşacağız. Mezun olduktan sonra da bu bu, bu soruyla boğuşacağız ben şunu doğru kabul etmiyorum naçizane hocam siz gözünüzü akademisyen olarak mı açtınız hayır ben annemden doğduğumda doçentlik başvurusunu nereye yapacağız diye bir soruyla doğmadım elbette hayatın içerisinde meslekleri tanıdıkça bir meslek tercihine yöneliyorsun ama mesleklerle ilgili fikrimizin olması lazım yani bunu da en iyi o meslekleri tanıyarak, o mesleklerdeki kişilerle iletişime geçerek sağlayabiliriz. O yüzden de farklı hocalarımızla oturup kalkalım, farklı avukatlık bürolarıyla görüşelim, farklı hakim savcılarla görüşelim. Çünkü Furkan benim kapımı çalar, benden dolayı akademisyenlikten nefret eder, ondan sonra da akademisyenlikten benim yüzümden vazgeçer. Buna sebebiyet vermemek için, Öğrenciyken evet. sınırsız bir krediye sahipsiniz, bütün kapıları açma imkanına sahipsiniz. Bunu sonuna kadar zorlayın. Bak mesela sen e, dışarıdan bir meslektaşım olsaydın, bu e, görüşmeyi e, planlarken evet hocam, evet. ben daha daha temkinli randevu verirken daha düşünerek hareket edebilirdim ama öğrenci e, sınırsız kredine sahip olduğunuz için bunu zorlamanız lazım. Dolayısıyla evet. Ben ne olacağım? Şimdi ben ne yapacağım sorusuna cevap ararken hı hı. öğrenciyken ve sonrasında bunun hazırlığını yapmanız lazım. Şunu istemiyorum. Yani hiçbir fikre sahip olmamakta yanlış, bir ön yargıyla ben mutlaka şunu olacağım demek de yanlış. Hı hı hı. Ee, bir bir meslekte eğer yatkın değilsen o meslekte ilerlemen bütün hayatının felaketine ulaşabilir. Ha şu, şu da yanlış. Ee, bazen öğrencilerimiz şunu düşünüyorlar. Ya hocam ben bir büro açayım. Beş yıl bir çalışayım. Beş yıl çalışırım. Olmazsa hakimliğe geçerim. O da olmazsa akademisyenliğe geçerim. Ya hocam geçerim. birazcık. İyi bir çevre edineyim hakim sağcılıktan. Sonra istifa edip bir avukat olurum. Parada ha. parada diyenler de var. <gülüyor> ha. Bu... bu e... En yanlış tercihlerden biri olur. Çünkü bir meslekte ısrarcı olmak lazım. Bir kariyerde ısrarcı olmak lazım. Avukatlıkta dikenler yok mu? Avukatlıkta e, CMK'dan gelecek paraya baktığımız günler olmayacak mı? Hakimlikte stres sıkıntı yok mu? Dostyalarla boğuşmak yok mu? Nice mesela işte BAM'a geçen, yargıtaya geçen hakimlerle konuşuyoruz. Diyorlar ki ya işte mesela ilk derece hakimiyken bir mahkemeye düşmüş. Ya diyor ben hayatımın hep böyle geçeceğinden artık ciddi bir şekilde korku duymaya başladım. O kadar çok iş yükü varmış ki ilk 5 yılında, kariyerin ilk 5 yılında sonradan bir anda bu yük başka bir mahkemeye geçmesiyle kalkıvermiş, vermiş. Şimdi bunun gibi sayısız örnek vermek mümkün. Yani bir, bir kariyerde avukatlığa başladık. İlk etapta para kazanamadık. Ama biz hı hı. kumaşımıza güveniyoruz. Biz avukat olmak istiyorsak hı hı. kaybetsek de müvekkil kazanamasak da yine yenileceğiz. Daha güzel yenileceğiz. Çünkü hani diyor ya şair yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diye buna inanmak lazım. Bırakmamak lazım. Bir kariyerde ısrarcı olmak lazım. Önce şunu yaparım oradan bunu atlarım. Bence hani zaruret olmadıkça Doğru Hı -hı. bir e, metot değil. Çünkü sen hakim Furkan olarak başlamışsan o kariyerin tozunu yutarak yol alıyorsun. Hı. Dolayısıyla 5 senenin, 10 senenin sonunda bambaşka bir dünyada Buyur. Çok da riskli bir şey aslında dedim hocam. Çok da riskli sanırım. Ya, ba bambaşka bir dünyaya ışınlanmış oluyorsun. Riskli olmaz mı? Evet. Hocam bu arada e, kıvamızı biraz açtık. E, zaman da geçiyor. Soruları alalım mı isterseniz? Sorular var epey bir. Onlara da soralım. Ha, başka, e, zaman başka zaman tekrar bir kez daha başka... yayın yapabiliriz. Bir kez daha yayın yapabiliriz bu arada. Başka o da olabilir. E, istersen başka bir konuyu belirleriz. Bu konuyla tekrardan e, arkadaşlarımızı Hı? yormayız. Başka bir konuyu belirleriz. Yine e, davet edelim. Hı -hı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapalım mı diye sıkça soruluyor. Ee, bu bu markete market sepetine ürün eklemek gibi bir şey değil. Buna benzer bir soru daha var hocam. Yeni mezunlar hangi kitapları okusun diye. Hı -hı. Bir de böyle bir soru var. Tamam. Şimdi ondan da ondan da bahsederiz. Evet. Şimdi e, yüksek, yüksek lisans yüksek lisans ve doktora Böyle marketten sepete ürün eklemek gibi değil. Bunu bu şekilde değerlendirmemek lazım. Evet. Eğer sen kendini geliştirmek istiyorsan yüksek lisansa ve doktoraya kesinlikle devam etmelisin. Çünkü artık pek çok yüksek lisans ve doktora programı var. Bu programlar hı hı. pek çok mezun görüyor. Artık lisans hatta yüksek lisans ve hatta doktora bile... Hı hı. Artık eğitimin olağan bir parçası. Bunları zaten yapmanız lazım. Önemli olan, ileride bak Furkan bu daha da netleşecek. Şimdi artık yüksek lisans mezunumuzda patlama e, oluyor. Bu olması da lazım bilimimiz açısından ama ileride kaliteli yüksek lisansla, kaliteli olmayan, mış gibi yapan, bir yandan avukatlık yapan, bir yandan hakimlik sınavına hazırlanan bir yandan da yüksek lisans yapanın yazdığı yüksek lisansla yani Tırnaklarıyla kazıya kazıya yüksek lisans yapanın yazdığı yüksek lisans tezi arasındaki fark daha da belirginleşecek. O yüzden hı hı. bir şeyi yaparken hani bizde biraz maymun iştahı var. Ya hem hakimlik sınavından vazgeçmeyeyim hem avukatlıktan vazgeçmeyeyim hem yüksek lisans. Ya sen ne yapmak istediğine karar ver. Ondan sonra hı. bir program çiz. Yani kaderimde neyse yaşarım mantığındansa sen bir program çiz ona göre seyret. Hı hı. Gelelim, gelelim yeni mezunların okumaları gereken kitaplara. İşin doğrusunu söylemek gerekirse hı hı. şimdi bazen e, öğrencilerim diyorlar ki hocam biz borçlar geneli sizden aldık. E biz borçlar genelde bir de şu kitabı dönmek istiyoruz. Ben mezun oldum bir de lisanstan şu kitabı okumak istiyorum. Şimdi hukuk deniz derya elbette her kitabı tekrar tekrar okusak da ben işte Fikret Hoca'nın borçlar genelini Tekrar tekrar okuduğumda bambaşka şeyler buluyorum. Hı hı. Elbette tekrar tekrar e, ders kitaplarını, lisans kitaplarını okumanın hiçbir mahsuru yok ama bu meseleyi sizin lisansta halletmeniz lazım. Artık şimdi sorunun cevabı olsun. Mezun olduktan sonra okuyacağımız kitaplar hı hı. yazın arkadaşlar. Eşyadan şu Medeni'den şu. Böyle bir dünya yok. Evet. evet. E, lisansta yaptığınız gibi Okumaya devam etmeniz lazım. Ben mesela şu anda Sabahattin Ali'nin Sırça Köşkü'nü okuyorum. Bu, bu, bu zenginliği kaybetmemek lazım. Hı hı. Şiir okumak lazım, edebi eserleri okumak lazım. Hı hı. Dolayısıyla hani bunun bir mutluluk hapı diye bir şey yok. Ha, hı hı. hangi kitapları okumaları gerekiyor? Benim naçizane tavsiyem, evet. mezun olduktan sonra artık ilgilerine göre. Hı hı. Ya ben iş disipline hukukunda uzmanlaşacağım. Disipline ben, Çalıştıkları disipline göre mi okumalılar? Kesinlikle. Ben boşanma hukukunda uzmanlaşacağım, ben usul hukukunda icra Hı. hukukunda çalışacağım diyorlarsa lisanstaki kitapları yalayıp yutmuş olmaları ve artık daha e, monografik çalışmalara ya da mesela Yargıtay hakimlerinin yazdığı kararların bol olduğu eserlere ya da Mesela işte önlerine çıkan dava dosyası ile ilgili, işte bir o alanda yazılmış bir doktora tezine hı hı. ya da bir e, uygulamacının bir avukatın yazdığı kaliteli eserlere yönelmeleri lazım. Okumayı, izlemeyi, e, tiyatroya gitmeyi kesinlikle bırakmıyoruz. Bu bu bu bir e, Te ...tekemmül. Bu, bunu bırakmamak lazım. Bir soru gelmiş hocam. Kendimizi tanıyarak... ...meslek seçimi yapabileceğimizi söylediniz. Kendimizi nasıl tanıyabiliriz ve meslek seçiminden... ...ne kadar emin olabiliriz diye. Sanırım bu... ...söyledikleriniz buna katkı yapıyor. Yani... ...hitap, şiir, tiyatroya gitmek... ...bütün bunlar da aslında kendini tanıma... ...züresinde çok önemli bir yer alıyor... ...diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz hocam? Hem yani bu soruya da cevap vermiş oluruz. Kendimizi... ...nasıl tanıyacağız diye sormuşlar. Ey ruh diye seslensinler... ...kendilerine. <gülüyor> Şimdi e, kendimizi tanımak bir anda oturup yapacağımız bir şey değil. Hı hı. Fakat kendimizi objektif bir şekilde üçüncü bir göz olarak değerlendirmemiz lazım. Şunu demek istiyorum. Hı hı. E, mesela ben öğrenciyken de araştırmaktan bir meselenin farklı boyutlarını ele almaktan keyif alıyordum. Hı. Dolayısıyla e, akademisyenlik gömleğinin oturacağını daha lisanstayken e, hissetmeye başlamıştım. Mesela eminim Söke'de avukatlık yapsaydım ailem çok mutlu olurdu. Hı hı. Bunu ailemle de konuşturdum. Ben de Söke'de yaşamaktan çok keyif alırdım. Ama bir saniye avukatlık bana uyan bir meslek değildi. Hı. Avukatlık e, kötü bir meslek olduğu için değil. Kesinlikle savunmanın vazgeçilmezi, hukuk devletinin olmazsa olmazı ama ben o değildim. Hı hı. Bu, bu zamanla olacak bir şey. Eğer eğer biraz önce bahsettiğim gibi, hı. mesela bazı arkadaşlar vardır, bunu lisanstayken de yaşamışızdır. Ya bu arkadaşa avukatlık gömleği çok güzel oturur dersin. Neden? Hı hı. Hak arama konusunda ısrarcıdır. Hı hı. Ya da farklı meselelere daha böyle farklı bakış açısı getirerek ele alabilir. Ya da yani senin daha teorik baktığın meselede o olaya daha pratik boyutuyla bakabilir. Ya da efendim işte hani ipten adam alan avukat olma hissini yaşamak istiyor olabilir. Hı. Eğer böyle bir serüveni arzu ediyorsan kesinlikle avukat olmalısın. Hı hı. Ee, ya da ya da hı hı. karar mesela bir dönem e, arzu ettiğim şeylerden biri, hayallerinden biri, karar verici pozisyonda olmaktı. Küçükken düşündüğüm bir şeydi bu. Yani ben diyordum ki arkadaş benim işte e, hakim pozisyonda olmam lazım, benim karar veren pozisyonda olmam lazım. Dur şu kamerayı ayarlayalım. Benim karar veren pozisyonda olmam lazım. Neden? Çünkü adalet dağıtmam gerekir diye bir hisse sahiptim. Eğer bununla yanıp tutuşan arkadaşlarımız varsa okay. kesinlikle hakim olmanın arkasından gitsinler. Böyle insanlara çok fazla böyle hukukçulara çok fazla ihtiyacımız var. Hukuk devletinin olmazsa olmazı. Ama <gülüyor> eğer dediğim gibi sadece e, hakim olup hani diyor ya şair gitmişti makama arzı hal için bey dedi yutkundu Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eydi başını. Eğer bu şekilde vatandaşı azarlayacaksa Hı -hı. çünkü hukukta her meslek egoya çok açık meslek. Furkan Hı -hı. sen şu 20 yaşındaki tertemiz Furkan 30 yaşında kendini tanıyamayabilirsin. İşte Bundan kaçınmak şey. için evet İnşallah. Buna yürekten inanıyorum olmayacağını ama Hı. Hı. E, bu konuda kendimizi hep ihtar etmeliyiz. Evet, yani. Mesleği seçerken bu mesleğin devamında aynı özenle yaklaşmalıyız. Hocam hakim savcılarla alakalı söyledikleriniz çok kıymetli. Ee, bir sürü de soru geliyor. Ee, yorum da geliyor aynı zamanda. Kısa kısa bunlar da değinelim istedim. Ee, yorumlardan birkaç tanesini okuyayım. Hocam hakim savcılık sınavındaki referans adı altında torpil yapılması sebebiyle umudumuz kırılıyor. Hayal bile kuramıyoruz diyenler var. Ee, Referans bir torpil değil e, diyenler var. Hakim sadece sınavındaki e, ya bütün bunlar alakalı bir şikayetleri var galiba arkadaşların. Hı -hı. Diğer soruları kaybetmiş şu an bir saniye pardon. <gülüyor> Birkaç soru daha var. E İstersen Ondan... biraz. Furkan Hı -hı. biraz önceki sorumuz var onu atlamamış olalım. Şu yurt dışında burslu bir şekilde yüksek lisans yapmaya ne der? Kısa kısa hocam soruların cevaplanalım alalım. Çünkü çok fazla soru var. Uzaktan eğitim sistemiyle alakalı, finaller ne olacak? Ee, bir sürü e, soru var dediğimiz gibi. Kısa kısa soruları alalım. Yayınımızda tamam. geliyoruz artık çünkü. Tamam. Tamam. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Hı hı. Bu yurt dışında burslu bir şekilde yüksek lisans yapmak çok güzel bir ufuk. Hı hı. Kim düşündüyse kim sorduğunuza tebrik ediyorum ama bu bursu kazandıktan sonra oturup da konuşmak ayrıca oturup hı. konuşmak lazım. Çünkü hı hı hı. çok istisnai burslar bunlar dolayısıyla bu arkadaşın gerçekten İngilizcesini geliştirmesi hı hı. Ve mümkünse Erasmus gibi programlardan yararlanması. Donanımını olabildiğince Travel için düşünüyorsunuz? De work and Travel için ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili de bir soru gelmiş. Aynı zamanda da Nur Hanım'ın da yabancı dil için geliştirmek için neler yaptığınız sorusuna bu da cevap olacak sanırım. Work and Travel ve Erasmus'u öneriyorsunuz ne arıyorsunuz? E, i̇şin doğrusu Furkan bize hocalarımız hı hı. E, şimdi gerçi mültecilerden dolayı suyun öteki tarafına geçmek mümkün değil. Yunan e, zulmünü şu anda mültecilere de gösteriyor ama e, Edirne'ye sınırın öteki tarafına bir adım da olsa atın bir adım da olsa sınırın öteki yakasına geçin derdiler hı hı. derlerdi. Kesinlikle haklılar. Hı hı. İster work and travel olsun ister Erasmus olsun bir şekilde yurt dışına gitmek mutlaka hı hı. geri dönüş sağlar. Ama hı hı. sizler hukukçusunuz. Hı hı. Benim natizane tavsiyem hani work and travel'da gidip orada ee, yoğun bir mesaiyle çalışmaktansa o mesai kapsamıyla e, hapsolmaktansa Erasmus gibi imkanlarla öğrenci statüsünde gitmek bence daha tercihe şayandır. Hı hı. Yurt dışında burs e, düşünen arkadaşa MEB'in yüksek lisans e, şey, yurt dışı YLSY bursunu da önerebilirim. Bu tamamen öğrencinin Kendini geliştirmesiyle alakalı. Hı hı. Bu, bu tamamen öğrencinin ter, tercihiyle alakalı bir durum. Yurt dışında yüksek lisans yapmak ya da Türkiye'de yüksek lisans yapıp benim yaptığım gibi araştırma amaçlı yurt dışına gitmek bunlar tamamen kişinin kendi tercihine kalmış. Elbette hı hı. yurt dışına giderek orada mesela ders Türkiye'de olan ders dönemine takılmadan hı hı. orada e, direkt Tez yazmaya yoğunlaşmak ve işte İngilizce ya da Almanca ya da farklı bir dilde tez hı. yazmak elbette kariyer açısından çok çok kıymetli ama hı hı. bu sadece etikette kalacak olursa ya da senin sonrasındaki kariyer planın bununla örtüşmüyorsa doğru bir tercih değil. Yani ben efendim Konya'da hakim olacağım yurt dışında yüksek lisans yapayım, burslu yüksek lisans yapayım, 3 sene o şekilde yüksek lisans yaptıktan sonra daha donanımlı bir hakim olayım demek yerine bir an önce hakimlik serüvenine atılıp hakim Adalet Bakanlığımızın bu imkanları var. Yurt dışına hakimlerimizi, savcılarımızı gönderiyor. Bu imkanlar aracılığıyla yurt dışına gitmen çok daha bence tercihe şayandır. Hakimlik ha, sınavı bir da, noktasında. Bir de şöyle bir özet olarak geldi hocam. E, dediler ki hakimlik sınavını hazırlanmak için Dershaneye gitmeli miyiz tavsiye eder misiniz diyorlar. Heh, güzel. Sonra uzaktan eğitim soruları. sorular. Yani. Şu anda fik sorular geliyor çok güzel. Evet. <gülüyor> Çalış çalışmadığım yerden gelmiyor güzel. Şimdi hakimlikte torpil vesaire bunlara e, ilişkin hep aynı şeyi söylüyorum çok klişe olacak. Ben mezun olduğumda hakimlik yazılı sınavına girdim yazılı sınavı anlamın akıyla kazandım. Hı hı. hiçbir dayım yoktu hı hı. hakimlik mülakatından sonuç itibariyle sözlüde başarılı bulundum hı hı. değerlendirme o şekildeydi başarısız oldum elendiğim elendiğim gün ben hep hayırlısı diye dua ettiğim için Allah'ım hayırlısıysa nasip et hayırlısıysa nasip et diye dua ettiğim için ferahladım ama o gün yanımda bulunan işte arkadaşlarım, işte kardeşim çöktü kaldı. Dedim niye moral bozuyorsunuz? Ne oldu? E seni hakim hakim sınavından elediler. Dedim biz Allah'a hakim olalım diye dua etmedik. Hayırlısı diye dua ettik. Hadi bakalım eve gidiyoruz deyip topladım onları bir güzel makarnamızı kaynattık, oturduk bir güzel makarnamızı yedik. Kutlamamızı yaptık. Dolayısıyla bu konuda çok müsteri olsunlar. Hı hı. Ha şunu da söyleyeyim. Benim mülakattan e, elendiğim dönemde hakim olanların çoğu da e, bu 15 Temmuz sonrasında e, FETÖ'den dolayı ihraç edildiler. Dolayısıyla e, halen daha görevinde olanlar da elbette var ama hı hı. Bu konuda müşteri olsunlar. Bak şu anda akademik kariyer yapıyoruz. Sizinle beraberiz. Hı hı. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Şimdi o kadar çok dua ediyorum ki Allah beni doğru yola kendisi sevk ettiği için. Dolayısıyla hı hı. birincisi bu mülakat noktasında müşteri olsunlar. Hı hı. İki, şimdi sen hakimlik sınavına girip hı hı. derece yapıp 90-95 puan alıp mı konuşuyorsun? Yani. Önce benim karşıma öyle geleceksin. Eğer en son sıralardan hı hı. E, kontenjana girip de elenecek olursan burada ağlamaya hakkımız yok. Biz önce şunu demek istiyorum yanlış anlamasınlar. Biz önce hı hı. bileğimizin hakkıyla söke söke hı hı. söke söke, bileğimizin hakkıyla önce sınavda yazılı sınavda güçlü bir başarı elde edeceğiz. Ondan Bu başarı sonra, için dershane gerekiyor mu peki? Ha. Dershane meselesinde ben kendi yaşadığım şeyi anlatayım önce. E, bu dershane meselesini hakim savcılığı benden önce kazanmış, mülakata da geçmiş, o zaman için göreve başlamış bir savcı arkadaşıma sormuştum. Hı hı. E, dershaneye gitmeli miyim diye. Hı hı. Mehmet dedi e, şimdi yani de sohbetimizi takip ediyor olabilirler. Hı hı. Şimdi, bu konuda Bağlayıcı bir yorumda bulunmak istemem, haddimi de aşmak istemem ama Mehmet dedi. Sözlüğün e, kenara kenara atacağın, kenarda duran e, yani hiç kullanmadığın 2000-3000 liran var mı? Daha yeni mezun olmuşsun. Yok dedi. Hı hı. Bak dedi sen kendi düzenli çalışabilen birisin. Dolayısıyla hı hı. bence dedi dershaneye hiç gerek yok oturacaksın hakim için kaynaklarını alacaksın zaten ya Furkan şimdi pratik konuşmak lazım biraz hani da göreceğimiz bir olarak sanırım yani eğer hakikaten kendilerini bilmiyorum henüz ben çok yolun başındayım ama olması gerektiğini hissediyorlarsa bence olabilirler gibi geliyor yani illa ne, bunun bu sonu net bir cevabı yok sanırım Atakan gibi konuşsun biraz ama <gülüyor> kesinlikle öyle kesinlikle öyle ama ee, yani bu konuda eğer kendileri çalışabiliyorsa, Hı -hı. kendileri sistematik bir şekilde çalışabiliyorlarsa Hı -hı. ben dershaneye gitmedim, Hı -hı. pişman olmadım. Yani bu konuda bir akademisyen olarak e, konuşmaktan ziyade Hı -hı. bizzat yaşamış Hı -hı. bir şahit olarak konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani pratiği bilmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İki iki daha dört mezun olduğumuzda hepimiz karşılaşıyoruz. Hakimlik sınavına yönelik işte e, piyasadaki eserlerden arkadaşlar çalışırlar. Bunlardan başarılı olmaya çalışırlar. Hı -hı. E, şimdi ama eğer mesela odaklanma problemi varsa, lisanstayken dersleri takip edemiyorsa ya da e, ya hocam sen mesela yazarak okuyarak hı -hı. E, başarı elde ediyorsundur ama ben dinleyerek başarı elde ediyorum diyorsa hı hı. Bu noktada kendimizi iyi tanımamız lazım. Mesela ders anlatırken 3 e, aşağı 5 yukarı bunu bilirsin. Hı hı. Bazısı vardır derste kaydettiğiyle başarı elde eder. Hı. Bazısı vardır yazarak okuyarak, çizerek, altını boyayarak yani, başarı elde eder. Yani olmayanlar olabilir. Gid, e, gitmeyip de pişman olmayanlar olabilir. Bu çok göreceli bir şey sanırım. Öyle değil aynen mi? öyle. Ama hı hı. E, hı hı. buyur cümlenizi bitirebilirsiniz hocam. Sonra da uzeme geçeceğiz. So, e, finallerle alakalı bir sürü soru geldi. yayında da açtık hocam. İnşallah verim alıyorlardır. İnşallah e, onları bu kadar süre burada boşu boşuna tutmamışızdır. Yok canım. Tabii ki pek çok boyutu var. Hı -hı. İşin pek çok boyutu var. Yani bu konuyu çok daha uzun konuşsak e, eminim Hı -hı. E, zamanımız yetmez. Çünkü İnan Furkan hı hı. sen de şahit bana. Pek çok öğrencimle bu şekilde Güzin abla gibi birebir aynen bugün yaptığımız gibi e, saatlerce süren ya da işte saate varan birebir sohbetlerimiz olmuştur. Bunlar hep onlardan hı hı. çıkan sonuçlar diyebilirim. Hı hı. E, dolayısıyla dediğim gibi dershane bahsinde bu şekilde. Ha Bunun dışında hı hı. hakimlik sınavına hazırlık noktasında şunu tavsiye etmeliyim. Şimdi mezun olunca haliyle öğrencilerimiz pılını pırtını toplayıp memlekete gidiyorlar. İyi de 4 sene boyunca bavuğunu alıp gittiğin memlekette hiç ders çalışabildin mi? Hayır. Hı -hı. Peki orada nasıl bir performans sergilemen gerekiyor? Hakimlik sınavını kazanacak bir performans. E bu mümkün mü? Hı -hı. Sen 4 sene boyunca öğrenciyken gittiğin memlekette hiç ders çalışamamışsın. Her gün 10-12 saat ders çalışman gereken bir tempoda hı hı. nasıl başarı bekliyor. Dolayısıyla hakimlik sınavına çalışırken dikkat etmeleri gereken tüyolardan biri nerede randomalığı çalışacaklarsa orada çalışsınlar. Konya'da okuyu okurken kütüphanede, merkez kütüphanede ya da fakülte kütüphanesinde iyi çalışan arkadaşlar burada çalışsın. Ankara'da Ankara hukuk kütüphanesinden verim alacaklar burada çalışsınlar. Ben evimde de çok güzel çalışırım diyorsa dershaneye, yurda buraya şuraya buraya para vermesin evinde çalışsın ama hı hı. Ben mesela ailemin yanında o rahat, o rehavet ortamında çalışamazdım. Ben Bugün de biliyorsun. kendi ailemde aynı şekilde o hani e, rehavet ortamında çalışmak mümkün olmayabilir. Eğer böyle e, disiplini olamayacaklarsa o zaman Hı. okudukları yerde, kütüphanelerde sabahlasınlar. Şimdi hakimlik sınavına çalışırken ilk başta dediğimiz hani temel önemli demiştik ya şundan dolayı önemli. Hı. Ee, i̇lk başta demiştik ya hakimlik sınavına çalışırken temelimiz yine burada da bizim karşımıza çıkacak. Çünkü hakimlik sınavı 2 ay ile 4 ay arasında bir e, çalışma temposunu gerektiriyor. Elbette şimdi hani ben sana şeyden bahsetmeyeceğim. Hakimlik sınavını ayrıca çalışılmaz işte lisanstayken halletmeliydin kardeşim falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Hı -hı. Hakimlik sınavı her mezunun yaptığı gibi 3 aşağı 5 yukarı her hakimlik sınavına hazırlanan mezunun yaptığı gibi alırsın kaynakları. Dershaneye gideceksen dershaneye gidersin. İki ayla dört ay arasında oturursun hakimlik sınavına çalışırsın. Çünkü hakimlik sınavına çalışırken e, bunun bir zaman sınırlaması yoktur. Yani eğer hakimliği gerçekten kafaya koymuşsan ya da savcılığı gerçekten kafaya koymuşsan o zaman oturacaksın. Bir güzel e, çatır çatır e, adeta uyuma ve yeme içme haricinde bu işe odaklanacaksın. Hı hı. Yani hakimlik sınavına hocam 5 saat çalışsak yeter mi? 8 saat çalışsak yeter mi? Bu şekilde olmamalı. Mümkün olduğunca e, bütün hepsini dikkate alarak çalışmak lazım. Bir arkadaşımız hocam e, polise ve askere de e, teşekkür etmeyi unutmayalım demiş. Biz zaten e, bunların kıymetini bilen insanların bu konuda müsterih olsunlar bütün polisimizin, askerimizin bütün vazife başında olan bütün e, kamu görevlilerinin veya gönüllülerin hepsine şükranlarımızı elbette ifade etmekten keyif duyarız o, Bu şekilde e, finaller ne olacak? finallerle alakalı bir sürü soru geldi online mi olacak, ödev sistemi verilecek yüz yüze mi yapılacak ne konuşuluyor? Biz uzaktan böyle çok kaygılı ve e, meraklıyız. Arkadaşlarımla epey bir soru geldi. Finaller ne olacak diye. Onunla alakalı bir soru var. Bir de e, buradaki soruları da geçelim o sorudan sonra. Furkan, çok güzel yumuşattın. Önce e, şeyden akademik kariyerden girdik, kariyerden bahsettik, bahsettik, bahsettik. Hocam sadede gel diyorsun. Yok hocam, <gülüyor> estağfurullah. Öyle demiyorum ama. <gülüyor> Şimdi e... Elbette bu konuda hem dekanlığımız hem üniversitemiz bu İyi. olağanüstü sürece rağmen çok güzel bir çalışma yürütüyorlar. Uzakta olduğunuz için yeterince bilgi alamadığınız için ya da işte süreç net bir süreç olmadığı için kafanıza soru işaretleri olabilir ama bu konuda bir öncelikli olarak müsterih olmalarını Hı -hı. kesinlikle tavsiye ediyorum. Hı -hı. İkincisi benim bu konuda bir idari yetkim söz konusu değil. Dolayısıyla hani bu online yaptığımız konferansta hani beni bağlayan veya beni aşan yorumlara da girmek istemem ama şimdi şunu söyleyebilirim. Geçen rektör hocamız da bahsetti. Hı -hı. İşte vize final birlikte olabilir ya da vize, der, vize ödev final değerlendirmesi de olabilir. Bu konuda hangi hocamızın ne şekilde bir yol belirleyeceğini bilemem ama Hı -hı. mesela benim ön lisansta dönemlik dersim var ben burada mümkünse vize final birlikte gerçekleştirmeyi düşünürüm. Hani bu kadar kalabalık öğrenciye bir vize ödevi verip bunu değerlendirmem adil bir sonuca yol açmaz. Dolayısıyla olabildiğince bu olağanüstü şartlarda e, e, bunu hı hı. dediğim gibi e, gerekirse vize final birlikte ya da hı hı. E, nasıl olacaksın? Şu Şimdi an bir bu netlik... da esas amaç. Yok, olan... Anladığım kadarıyla o. değil mi? Şu an bir netlik yok. Şöyle Şimdi takvim herkes bütün uzmanlar takvim verir takvim veriyor ben hariçten gazel okumak istemem Hı -hı. Ee, sürecin sürecin nasıl gideceği bunu belirleyecek ama hani Mayıs'ın sonunda Haziran başında en azından bu düşme trendine girer daha e, huzurlu bir atmosfer olursa Hı -hı. belki Haziran'da e, sınav takviminde Hı -hı. E, sınav Hatta o gün şartlar mümkün olursa belki de yüz yüze ya da Hı -hı. online bilemiyorum bu biraz sürece bağlı sınavlar ama şunu söyleyebilirim, bu konuda müşteri olsunlar. Hı hı. Bir, ortada bir korona e, belası varken evet. hadi bakalım öğrenciler, 70 bin öğrenci buraya gelin denmez. evet, evet. Ama bütün bütün pürüz çözülmüşse, hı hı. E, bütün problem çözüldükten sonra da hı hı. E, hadi bakalım bizi uzaktan sınava tabi tutalım da hı hı. denmeyecektir. Hı hı. Kısacası bizim şu andaki önceliğimiz... Yapamadığımız 10 haftalık eğitimi uzaktan tamamlamak, 3 hafta yapamadık bu 3 haftayı ve 6 Nisan'dan itibaren olan haftaları hı hı. hocalarımız e, sistem sistemlerine yükleyecekler. Öğrencilerimiz oradan asenkron bir şekilde hı hı. bu e, derslere erişebilecekler. Hı hı. Önce bu 10 on haftalık e, online eğitimi tamamlamak, hı hı. tabii ki takdir eder ki arkadaşlarımız da, bu olağanüstü bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte e, herkes iyi niyetle, özveriyle yaklaşmaya Hı -hı. çalışıyor. Dolayısıyla olabildiğince e, öğrencinin lehine, onları mağdur etmeden bir ders dönemini tamamlayalım. Ders dönemini tamamladığımızda zaten Hı -hı. E, Mayıs sonu olacak. O zaman sınavlar hakkında daha net konuşabiliriz. Ben şu anda sana derim ki, Hı -hı. Furkan bu şartlarda sınav yapılamaz. Hı -hı. Bu şartlarda olsa olsa online sınav yapılır. E, Mayıs'ın sonunda bu virüsle ilgili problem tamamen ortadan kalkacak olursa, hı hı. sizin fiziken sınav imkanınız olursa bu sefer düşmüş düşünmüş. Hocam olur. bir de şöyle bir soru. Erken bitirin hocam istersen. Ama şunu söyleyeyim, şunu hı hı. şunu söyleyeyim. Hı hı. Hani mezun arkadaşlarımız bu konuda daha hassaslardır. Son hı hı. sınıflarım benim e, canlarım daha hassastır. Bu da gayet e, anlayışla karşılıyorum. Olmak... yıl uzamasını soranlar var, bir sürü soru var hocam alakalı. Şöyle söyleyeyim hı hı. E, yani yıl yıl uzaması diye bir şey e, söz konusu olmaz ha mezuniyet e, sağlık koşulları tamamen el verdiği takdirde eğer idare uygun görürse e, daha sonrasında gerçekleştirilecektir. ben kendi mezuniyetimi mezun olduktan sonra Ankaraluk'ta sonbaharda gerçekleştirmiştim Dolayısıyla e, hani takvim belki biraz ertelenebilir hı hı. ama nihayetinde e, müteri olsunlar inşallah ee, mezuniyetlerinde birlikte e, bu sevinci yaşamak bize de nasip olur. Biz de canı gönülden arzu ederiz. Hocam edelim. bir de kitaplar yurtta kaldı kanunlar yurtta kaldı e, döküman yüklenecek mi sistem ediyorlar? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Ee, Hı -hı. E, bütün problem Hocam bir de şöyle bir soru Erken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 daha sonrasında gerçekleştirilecektir. Ben kendi mezuniyetimi mezun olduktan sonra Ankara Hukuk'ta sonbaharda gerçekleştirmiştim. Dolayısıyla hani takvim belki biraz ertelenebilir hı hı. ama nihayetinde müsterih olsunlar inşallah mezuniyetlerinde birlikte bu sevinci yaşamak bize de nasip olur. Biz de canı gönülden arzu Hocam, ederiz. Hocam bir de kitaplar yurtta kaldı, kanunlar yurtta kaldı. Döküman yüklenecek mi sistem ediyorlar? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Temel temel sıkıntılardan biri bu. Şimdi sistemde bu konuda bir video olay eğitimi olacak. Videoda Hı -hı. video olay eğitimde hoca anlatacak. Hı -hı. Bir de Adobe Connect üzerinden Hı -hı. bu webinar tarzı etkinliklere katılan arkadaşlar varsa onlar daha iyi e, dediğimi e, anlayacaklardır. Bir de burada işte PowerPoint gibi, Word gibi işte, i̇şte e, bunun gibi bir o haftanın sunumu olacak. Bu noktada bütün inisiyatif o dersin hocasında. Hı -hı. Benim kendi derslerim için düşündüğüm şey. Evet. Şimdi zaten biz dönem başında öğrencilerimize kaynak tavsiyesinde bulunduk. Hı -hı. İşte e, onlar buna göre e, hazırlıklarını yapıyorlardı. Dolayısıyla e, o anlatımım esnasında o kitabı ya da işte o kaynakları olduğu gibi oradan akıtmamın bir faydası olmaz. Ama ben konuşurken adeta işte e, bu ulusal ve uluslararası konferanslarda yaptığımız gibi bunun bir PowerPoint ya da Word şeklinde akması hı hı. hani anlatım esnasında görselin sağlanması e, benim tercih edeceğim yöntem. Dolayısıyla ben olabildiğince o gün o dersi anlatırken hani başlıklar, işte unsurlar hı hı. daha böyle şematik bir şekilde hı hı. meseleyi ele almayı düşünüyorum. Ama burada inisiyatif tamamen o dersin hocasında olacak. Hı hı. Takdir ederler ki bu sonuçta hı hı. E, yani olağan dışı bir süreç. Ama e, yani bu bu konuda müşteri olsunlar. Bütün hocalarımız bu konuda olabildiğince hepsi şu anda ailelerinden, kendilerinden emin değilken hı hı. hepsi e, yani ellerinden gelen özeni gösteriyorlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorular bu kadardı. Çok sağ olun. İnşallah e, bir kusurum olmamıştır. Evet.